Şimdi tabi secde ayetim Kur'an-ı Kerim'in 14 yerinde bizim Hanefi mezhebinde vacip kabul edilmiş. Evet. Yani yapılmalı mutlaka. Eğer imkan varsa secde ayeti okunur okunma secdenin yapılması daha uygundur. İmkan varsa hı hı. ve neticede biz secde ayetini okuduğumuz zaman kimi zaman o ayeti kerimelerde Rabbinize secde edin diye emir buyuruyor. Evet. Ve biz secde ettiğimiz zaman tasdik etmiş oluyoruz. Ya Rabbi sen bize secdeyi emrettin biz de vakit geçirmeden hemen secdeye gidiyoruz evet. demiş oluyoruz. İmkan varsa hemen yapılmalı. Ama Hanefi mezhebinde secde vaciptir tilavet secdesi ama tecibu bit terakhi denilir. Yani hemen o anda yerine getirilmesi gereken bir vacip değil daha sonra da yapılabilecek bir vaciptir. Dolayısıyla imkan yoksa tamamen okuduktan sonra hatta mesela e, bazı kardeşlerimiz yolda okuyordur, caddede okuyordur, hafızdır o ayetleri biliyordur. Mesela ikra suresi çok uzun değil pek çok yani. Müslüman nezberinde ve yolda okumuştur. Orada secde etme imkanı yoktur. Ama ne yapar daha sonra? Evine gittiği zaman, müsait olduğu zaman vakit, kerahat vakti değilse o zaman secdeyi yapabilir. Ama şafii mezhebinde mesela e, secde ayeti fevri bir vaciptir. Yani hemen secdeler yapılmalıdır. Aradan çok uzun bir süre geçince kaza Hı. edilmez onlarda. Dolayısıyla hem buradaki ihtilaftan çıkmış olmak için eğer mushaf elimizde, evimizdeyiz, camideyiz, başlamışız o sayfayı okumayı, diyelim ki Hac suresinin ortasında secde ayeti, Oradan okumuşuz. İmkanımız varsa hemen secde edelim. Böyle yapmak daha uygun. İnşallah. Ama bir şekilde yapmamışsak e, mutlaka ömrümüz içerisinde onları bilip onları yapmak lazım yani. Elhamdülillah.